Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla, muhabbetle, gönülden selamlıyorum. Ben ve genç arkadaşlarım hep birlikte, bunlar ilahiyat öğrencileri, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve sizleri Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi Kütüphaneden selamlıyoruz. Bizler, önceki programları seyreden kardeşlerimiz bileceklerdir. Biz son iki bölümde İmam Buhari'yi anlatmaya elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştık. Ama anlat anlat İmam Buhari'yi bizim de yetersizliğimizden kaynaklanan bir durum olarak e, hakkıyla sizlere sunmamız elbette ki yeterli ve mümkün olmadı. Biz dedik ki bu konuda da bu bölümde de yine aynı hususu devam ettirmek suretiyle o büyük imamı elimizden geldiği kadarıyla sizlere tanıtmaya, gönlümüzdeki yerini pekiştirmeye gayret edelim diye karar aldık ve Safa Efendi Hazretlerini tahtaya çağırmak suretiyle ona bugünkü dersimizin başlığını yazdıralım. Safacı yaz. Ama <gülüyor> ne yaz? Şunu yaz. Buhari'nin kitabı Resulullah'ı bize öğreten en sağlam eserdir. Buhari'nin kitabı Resulullah'ı bize öğreten en sağlam eserdir. Kıymetli seyirciler bizim Tabii bu tahtaya yazmış olduğumuz sözlerin arkasını besleyen çok manalar var. Yani bu sözü yazarken bunu şöyle bir inceden talih edecek olursak şunu görüyoruz. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanımak istiyorsak, öğrenmek istiyorsak, sünnetlerini hayatımızda tatbik etmek istiyor isek, bizim müracaat edeceğimiz en sağlam, en güvenilir kitap Abdülbaki Buhari'dir. Buhari'dir. Demek ki buhari hayatından yoksun kılan, onu bir kenara çıkaran insan acıdı mı? Çıkaran insan, esasında Peygamber aleyhisselama kendisini en sağlam yolla götürmeye çalışan bir büyük İslam alimini de yolunun önünden, rehberliğinden çıkarmış olur ve ondan mahrum kalmış olur. Dolayısıyla bize düşen şey, bütün Ümmet-i Muhammed'in yaptığı gibi, bugüne kadar ortaya koyup sergilemiş oldukları gibi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e fiilen olmasa bile, manen ulaşabilmek için İmam Buhari ve diğer hadis kitaplarının peşine o büyük imamların ardına takılmak durumundayız. Peygamber Aleyhisselam'a uymak diye bir derdimiz var ise Rüfai, evet, evet. tahtayı değil bana bak. Peygamber Aleyhisselam'a uymak diye bir derdimiz var ise başta İmam Buhari olmak üzere hadis kitaplarını açıp okumak, onları hayatımıza hakim kılmak zorundayız. Bak burada bir ifade kullandım. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a uymak diye bir derdimiz var ise, Peygamber Aleyhisselam'a diyelim ki uymak diye bir derdin var, hadis kitaplarında bir tarafa bıraktın. Peygamber Aleyhisselam'a nasıl uyacaksın Ömer Faruk? Ee, uyamayız hocam, çünkü hadisler ve sünnet bizi Peygamber Efendimiz'e uyma noktasında bizzat açıklayıcı ve örnek teşkil eden bir kaynaktır. Peki o zaman Hüseyin'e sorayım. Hüseyin, hadisler olmasa biz Peygamber Aleyhisselam'a nasıl uyabiliriz? Yani sen bir formü üret de bizi ikna et. Yani şunu soruyorum sana, biz İmam Buhari özelinde konuya dalmış olduk sevgili seyirciler. Şöyle bir çözüm üret bize yani üretebilecek misin? Tabi üretemeyeceksin de. Yani hadisleri yoksun kalarak, onlar bir tarafa bırakmak suretiyle bizi Peygamber aleyhisselamın peşine takabilir misin? Takamam hocam. Niye takamazsın? Çünkü Ömer Kardaş'ın e dediği gibi onlar bizim e, hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlamamızda en büyük nokta, en büyük dayanak bizim. Hani onlar olmazsa, Anlayamayız yani. Hocam Kur'an-ı Kerim var yani tırnak içerisinde. Var ee? Kur'an-ı Kerim'e uyarız deniliyor. yani. İşte bir kısmı Arapların sözü uy var. Kavlûm yekfîne el-Kur'ân-u vahdeh diye bir akım var Arapların dünyasında. Bize sadece Kur'an-ı Kerim yeter başka bir kitaba ihtiyacımız yok. Ama sorumu cevabını istiyorum. Yani Sen tabii böyle tersinden soruyorsun. Ben seni anlıyorum da ama seyircilerimiz seni hadis münkeri zannedebilirler. Ha buna da dikkat et. <gülüyor> Yok hocam at, zaten Tunus'ta. Evet. hocam ya. defalarca e, Resul'a e uyun, peygambere uyun deniliyor ama biz nasıl uyulacağını yine hadislerden ve sünnetten görüyoruz yani diyorsun. Evet. Olmadığı için nasıl uyulacağını da bilemeyiz. Evet biz sevgi, saygı, bir itaat e, besleriz ama nasıl yapılacağını fiiliyata dökmeyiz. Hocam hadisler olmasa peygamberimizin varlığından bile belki haberimiz olmayacak yani. Ben cık, baksana. Varlığı Kur'an'la. E, Safa ama... ben şöyle bir şey diyorum. Katılır mısın bana bilmiyorum. Hadis kitapları olmasa bir insan Hz. Peygamber'in hayatını bir sayfada bile yazamaz. Yaz bak yazamaz hocam herhalde. Hz. Peygamber'in hayatını bir sayfada yazamazsın. Ya bırak bir sayfa şu yarım sayfada bile yazamazsın. Hz. Peygamber ne yazacaksın? Ne yazın hadi de bakayım bana. Ben, ben sana soracağım şimdi. Hani bir insan otobiyografisini yazarken ne yapıyoruz? Şurada doğdu. Evet. Anası babası budur değil mi? Hı hı. Şunu yaptı, yedi, işi yattı, neyse okudu. Peki Hz. Peygamber ile ilgili Aleyhisselam, bu soruları sorduğumuz zaman karşılarına ne cevap vereceğiz? Hiçbir şey yok. Soru şu, Hz. Muhammed nerede doğdu? Kur'an'da yazmıyor. Doğmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anası kim? Yoktu ki. Babası, o hiç yoktu zaten. Yani bu soruları devam ettirecek, ortaya ettirecek olursak, ortaya çok komik bir manzara çıkıyor. O yüzden aziz kardeşlerim biz bu komediyi çok uzatmadan doğrudan Hazreti Peygamber'in peşine sahih hadis kitaplarının ardına takılmak suretiyle tekrardan düşelim. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim biz geçen programda bir yerde bırakmıştık. Abdülbahi bana bir soru sormuştu. Demişti ki, bütün bu hadisleri İmam Buhari hocaların önünde tek tek diz çökerek onlardan bizati dinlemiş midir diye sormuştu. Biz de ona demiştik ki böyle hocalardan bizati yazmış olduğu hadisler elbette ki var ama hadislerin büyük kısmını İmam Buhari hocalardan izin almak, icazet almak yani onlar rivayet etmiş oldukları cüzleri, nüshaları, kitapları temin edip hocalara gelip onlardan izin almak suretiyle rivayet etme hakkını elde etmişlerdir diye söylemiştik ve demiştik ki İmam Buhari 40 yıllık seyahatlerin sonucunda toplamış olduğu bu rivayet malzemesinden ne yapmıştır? Bir seçki Muhtar. yapmıştır. Aziz kardeşlerim bakın ilginç bir şey söyleyeceğim size değerli seyirciler. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mesela ya İmam Buhari bu kadar hadis topladı, bu kadar insana gitti, bunları nasıl bir araya getirdi, bir insanın takatı, gücü buna yeter mi? Unuttukları bir şey var, bilmedikleri bir şey var. Şimdi onu ben size söyleyeceğim. Şimdi İmam Buhari'nin kitabında 7000 500 civarında hadis var. Yani 7500 civarında niye ifadesini kullanıyorum? Çünkü rakamlandırmayı, numaralandırmayı herkes farklı şekilde yaptığı için Yani şunu diyorum, kitabın kendisinde sıkıntı yok. Hı hı. Yani bu Buhari kitabıdır ama Diyelim ki İmam Buhari bazen bir hadise değiniyor. kere hadis ha, var. Mükerrer hadisleri tek tek mi sayacağız? İşte bazen bizim talik dediğimiz Bir kısmını zikrettiği hadisler var. Bunlar ayrı bir hadis mi sayacağız? Bunlara tekrardan numara verecek miyiz? hususunda farklı yaklaşımlar olduğu için numaralandırmada farklılıklar söz konusu ama metinde problem yok. Şimdi diyeceğim şey şu, 7500'ü biz esas alalım. 7500 tane hadis olduğunu farz edelim İmam Buhari'nin kitabında. Değerli kardeşlerim, bu kitabındaki rivayetlerin büyük kısmını, 4084 tanesini İmam Buhari 20 hocadan rivayet ediyor. Bu çok önemli. Bakın, 4084 rivayeti 20 hocanın rivayet ediyor. Yani o birilerine zannettiği gibi aziz kardeşlerim değerli seyirciler işte bu kadar insandan 7500 tane insanın yanına tek tek gitmiş mi onlardan nasıl bu hadisleri almış? Böyle bir durum söz konusu değil. Demek ki 4084 rivayeti İmam Buhari 20 tane hocadan rivayet ediyor. Peki 7500'den 4084'ü ay matematikçi çıkar bakayım hemen. 3500 Elektrik, 3420 evet. 3000 416 hocam. Kaç? 3416. İnşallah doğrudur. 3416. Diyelim ki 3400. Demek ki geri kalan 3400 rivayeti de farklı farklı hocalardan rivayet etmiştir. Ama bu genele baktığımız zaman değerli kardeşlerim, değerli seyirciler 4084 rivayeti 20 hocadan naklediyorsa geri kalanlarında işte üçer 5'er neyse diğer hocalarından rivayet etmiş olması mantıksal olarak gayet normaldir. Bakın yani buradan sorun üreten arkadaşlara söylüyorum. Siz zannediyorsunuz ki İmam Buhari 7500 tane rivayeti 7500 tane insandan rivayet etti. Öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Az önce ifade etmiş olduğum gibi 4084'ünü bu rivayetleri 20 tane hocadan almıştır. O da kitabın 7500-4084 yüzde kaçı yapıyor? darısı 60 falan yapıyor. 60'a tekabül ediyor. 60'a yakın bir rakamını demek ki 20 tane hocadan nakletmiştir bu büyük imam. İmam Buhari'nin yaptığı şey nedir az kardeşlerim sürekli vurgulamaya çalışıyorum diğer hadis kitapları içinde? <gülüyor> Yapmış olduğu şey bir seçki oluşturmaktır. Seçki yapmıştır İmam Buhari. Yani toplamış olduğu malzemelerden kendi kriterlerine göre mesela diyor ki İmam Buhari kardeşim diyor. Ben diyor bir adamın diyor hadisini alabilmem için diyor onun hadisi rivayet etmiş olduğu insanla görüşmesi gerekir diyor. Mesela diyor ki Safa diyor bana Eyüp'ten hadisi rivayet ettiyse veya Hasan'dan bana hadisi rivayet ettiyse ben diyor onun Eyüp'le veya Hasan'la görüştüğünü bilmem lazım diyor. Lika diyoruz biz buna, mülakat. Mülakat Türkçe'de de kullanmış evet. olduğumuz bir kelimedir. Dolayısıyla İmam Buhari kendi kriterlerine göre bu toplamış olduğu bir ay getirmiş olduğu hadis mecmuasından ne yapmıştır? Bir seçki meydana getirmiştir. Ama ilginç bir şey var arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki programda söylemiştim. En çok gittiği, ziyaret etmiş olduğu hocası kimdir? Ahmet bin Hanbel idi. Kaç kere gitmişti Bağdat'a hatırlıyor musunuz? Sekiz. Kere. Sekiz kere miydi? Hocam sekiz kere tespit edilen demiştiniz Heh. ama bunun dışında vardır. Şimdi ama ilginç olan bir şey söyleyeceğim size. Ahmet bin Hanbel'le bu kadar hocasına ziyaret etmiş olmasına rağmen saygında Ahmet bin Hanbel'den, değerli kardeşlerim, bir tane doğrudan hadis rivayet ediyor, bir tane bir ravi vasıtasıyla rivayet ediyor, bir tane de Ahmet diye birinden rivayet ediyor. O Ahmet o mudur değil midir tartışmalar var. Biz üçünün de aynı Ahmet bin Hanbel olduğunu farz edecek olursak, ortaya çok böyle çarpıcı bir manzara çıkıyor. O kadar gitmiş olduğu, ziyaret etmiş olduğu hocasından, bu üç hadisin ondan geldiğini farz edecek olursak, Ahmet bin Hanbel'den sadece üç hadis, Rivayet ediyor. Tabi burada bir nükte var. Onu söylemek için ben size bunu söylüyorum. Niye mesela o kadar gitmişsin yanına gelmişsin hocandan, niye fazla hadis rivayet etmiyorsun? Bunun cevabı şu. Belki de hadisler zaten onda vardır hocam aynı hadislerdir. Zaten o şekilde yani şöyle bir soru akla gelmesin Abdülbaki. Diyelim ki Ahmet bin Hanbel'de sadece onda bulundu, başka hiç kimsede bulunmayan hadisler vardı. İmam bu vardı. Onlar almadığı için kitabı eksik kaldı. Öyle bir şey söz konusu değil. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, bir kere şunu bilelim. Ya bir hadis bir mecliste rivayet ediliyorsa o hadis en az 100 kişi, 150-200 kişi farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde, aynı şehirdeki farklı hadis meclislerinde zaten rivayet ediyor. Yani şunu söyleyeyim. Ben diyelim ki, Rifa'ya, elektrik yüktü, Rifa'ya diyelim ki Ahmet bin Hanbel olsun, ben onlar hadisi almasam, diyelim ki almadım, senin yanına geldiğim zaman ben esas aynı hadisleri alma imkanına sahibim. Evet. Ama niye Ahmet bin Hanbel'den mesela fazla hadis kitabında yok diye söylendiği zaman, söylenen bunun cevabı şudur, bilim adamlarının, bilim insanlarının vermiş olduğu cevap şudur, Ahmet bin Hanbel'in yanına geldiği zaman, Ahmet bin Hanbel'in hocası ve diğer büyük bilginlerde hazır oldukları için, hayatta oldukları için, Ahmet bin Hanbel'den hadisi almak yerine Ahmet bin Hanbel'in de yararlanmış olduğu hocalar hayatta olduğu için. Ali İsnat. Heh, Ravi sayısını çoğaltmak yerine Ali İsnat yolunu benimseyerek Nazil'den kaçınmak için. Yani Ravi sayısını çoğaltmaktan kaçınmak için ne yapmıştır Ahmet bin Hanbel'den rivayet etmek yerine? Ahmet bin Hanbel'in almış olduğu hocalar hayatta olduğu için onlardan nakletmiştir. Ama deniyor ki mesela daha sonralar olarak Ahmet bin Hanbel rivayet etmeyi bırakıyor yaşlılık dönemlerinde. O dönemlerde de geliyor tabii yanına birkaç kere yine ziyarete geldiği için. Fakat hadis rivayet etmediği için de bu durumda ondan fazla yani yaralanma imkanı yok. o dönemde, yaşlılık döneminde söz konusu olamamıştır deniyor. Şimdi ama mesela Ali bin el-Medini'den arkadaşlar pek çok hadis rivayet ediyor. Halbuki Ali bin el-Medini Ahmet bin Ahmet'in muhasırıdır, muas yaştaşıdır, aynı yaşıtlardadır ama buna rağmen mesela Ali bin el Medini'den demek ki onun rivayet etmiş olduğu hadisler bazen farklılıklar içerdiği için böyle hocam, bir yolu benimsemiştir. Bu evet. arada sefarede sizi dikkat dinlemiyorum hocam. Burada en sağlam dediniz en büyük yazmış tahtaya. Ben en sağlam dedim evet. Ya bu Safa niye böyle yaptın Safa? Buhari'nin kitabı Resulullah'ı aleyhisselam bize öğreten en yani yine de Kurtarır. Eh, en sağlam yani en baba kitaptır da diyebilirsin esasında. Evet. Arkadaşlar şöyle desin, bakın, Buhari'nin kitabı Resulullah aleyhisselam bize öğreten en baba kitaptır. Pek ilme pek uygun bir ifade değil ama vurgusu itibariyle... Babacanca bir ifade işte. Baba, önce. baba, babacan kitaptır diyebiliriz, Evet. Hocam o kadar Buhari hakkında e, hani konuştuk ya, e, gönlümden böyle bir büyük yazmak geldi. <gülüyor> Niyese elim ona gitti bilmiyorum. <gülüyor> İşte bu da müchtehit olmuş hocam. Yok bu da siyaset. <gülüyor> Kırkma <kıvırma> taktiği deniyor <gülüyor> Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bu arenin meziyetlerinden biraz bahsedecek olursak öne çıkan özellikler Hocam ben bir şey edince... sormak istiyorum yani biz e, iki program, Özellikleri. E, ben şafidir diyorum siz değildir diyorsunuz. Peki hocam meselenin özü nedir? Ona şimdi birazdan cevap vereyim ama bir kere lafa dalmış oldum eyvallah. Buhari'nin sahihinin mesela pek çok meziyeti var ama birkaç özelliği var onları mutlaka söylemem lazım. Buhari'nin arkadaşlar öne çıkan iki temel özelliği var. Bir, İmam Buhari ile ilgili sahih ile ilgili bir tespittir bu. Fıkıl Buhari fi teracimihi denir. Yani İmam Buhari'nin fıkhını öğrenmek istiyorsan, nasıl bir müşehitlik ortaya sevgilediğini anlamak istiyorsan diğer hadis kitaplarında bulamayacağın şey varında. Nedir o? İmam Buhari'nin az kardeşlerim değerli seyirciler, Bab başlığına bakarsanız İmam Buhari'nin altta geldilerden çıkarmış olduğu hükümleri, kararlarını ve birlerine vermiş olduğu cevapları o başlıklar görme imkanına sahipsiniz. Böyle bir özelliği var. İkinci özelliği de İmam Buhari'nin kitabının bizim taktiye dediğimiz yani bölme Türkçe bölme dediğimiz bir yöntem var İmam Buhari'nin. İmam Buhari fakir bir insan olduğu için aziz kardeşlerim, fakir bir insan olduğu için bazen mesela hadisi alıyor hadis alıyor. Bakıyor ki bu hadiste 10 tane hüküm var diyor. 10 tane hüküm var. Diyor ki birinci cümle diyelim ki abdestle ilgili. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselam şöyle bir uygulaması var. Ya yani Peygamber Aleyhisselam bir sohbetini bir sohbetini sadece tek bir konu üzerinden yapmıyor. Yani diyelim ki söze başladı. Konuşuyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Bazen 10 tane meseleye değiniyor. Ravi bunlar aktarırken aradaki o şeyler unutup Peygamber Aleyhisselam vurgu yapmış oldu. 10 meseleyi diyor. Tamam On mesele zikredince bir hadisi on tane mesele olmuş oluyor. İmam Buhar'in işte fakihliği arkadaşlar, fıkul Buhari fi Teracimi derken fıkıhçılığı fakihliği burada ortaya çıkıyor. Bakıyor hadisel diyor ki ya bunda on tane mesele var veya beş tane mesele var. Aynı hadisi bakıyorsunuz İmam Buhari farklı bablarda zikrediyor. zikrediyor, farklı bablarda zikretmek suretiyle aynı hadisi kitabının içerisine serpiştirmiş olduğunu. Görüyoruz. Bu da İmam Buhari'nin esasında bize fakihlik boyutunu göstermiş oluyor. Bu da onun için büyük bir meziyettir kıymetli kardeşlerim. Evet senin sorunu unutmuş değilim sana cevap vereceğim. Şimdi kitabın içeriği peki fıkıh açısından baktığımız zaman, Kelami tartışmalar açısından baktığımız zaman Arkadaşlar bu bize yani kitap bize esasında şunu gösteriyor. İmam Buhari'nin sahihi o dönemdeki kelami ve fıkhi tartışmalar bir yansımasıdır. Bakın, İmam Buhar'ın kitabı, o dönemdeki fıkhi ve kelami, yani inanca ve pratiğe uygulamaya yönelik tartışmaların bir yansımasıdır. Hatırlayın önceki programlarda ifade etmiştik, İmam Buhar'ın kitabı aynı zamanda bir tarih kitabıdır demiştik. <gülüyor> Dolayısıyla arkadaşlar, kelama veya fıkha dair, dair tarih yazmak istiyorsanız mutlaka İmam Buhari'nin kitabından yararlanmak zorundasınız. Çünkü bakınız Allah'a nispet, cihet dediğimiz Allah'ın sıfatları işte kaza, kader, rü'yetullah gibi halkul Kur'an gibi Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı, okuduğumuz metnin yaratılıp yaratılmadığı meseleleriyle ilgili bu kitapta İmam Buhari'nin kendi kanaatlerini ve farklı düşüncede olan insanlara vermiş olduğu cevapları görürsünüz. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? o dönemdeki fikri tartışmaları gösterir. Ama öyle bereketli bir dönemmiş ki arkadaşlar. Yani sırf Buhari'nin kitabı üzerinden hareket edecek olsak, yani şöyle yapsak. İmam Buhari'nin cevap verdiği veya değindiği tartışmalı konuları listeleyin. Yani saymadım elbette. Ama sayılacak olsa belki 200'e yakın tartışma konusu ortaya çıkar. 200'e yakın mesele ortaya çıkar. Bu bizi şuna götürür. Demek ki İmam Buhari'nin yaşamış olduğu dönem İslami ilimler açısından o kadar bereketli tartışma olan yerde ne var? Fikir üretimi var, donukluk yok. Bu bize o dönemlerin ne kadar hareketli ve bereketli olduğunu, hadis ilmi açısından o dönemin altın çağı olarak tarif edilmesinin, tanımlanmasının ne kadar yerinde olduğunu da elbette ki göstermektedir. Şimdi Eyüp Efendi Hazretlerine gelelim. Şimdi bu Eyüp Efendi Hazretleri değerli kardeşlerim, değerli seyirciler, Şafi olduğu için, hakiki Şafi, ha, bizim gibi değil, biz biz çakma Şafi'yiz yani İmam Şafi Hazretleri'ni seviyoruz. Başımızın tacıdır ama arkadaşımız biraz daha fazla. Evet, İmam Şafi'ye bağlı. Şimdi biz de bağlıyız. Ha? Yani biz zannetme ki, evet yani sen şunu iddia edemezsin. İmam Şafi, Eyüp Enbiya'dan çok seviyor. Böyle bir şey yok. Enbiya'ya sorsan, Enbiya der ki ben Eyyub'dan daha fazla seviyorum. İnan ki öyledir. Başımızın tacıdır. Şimdi ile ilgili olarak, şimdi tabi bizim geleneğimizde şöyle bir şey var aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Öne çıkmış olan insanlar herkes böyle sahiplenmeye gayret eder. Yani bizim mezhepten olsa bizim mesle biraz daha güç alır gibi bir yaklaşım var. Bu da normaldir yani bunu yatsımıyorum, garipsemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu altı kitabın sahiplerinden hiçbir tanesi bir mezhebe müntesip değil. Kütüb-i Sitte'de musanniflerinden, müelliflerinden hiçbir tanesi herhangi bir mezhebe müntesip değil. Onlar kendi başlarına nedirler? derler? İmam, kendilerini müşehhit Çünkü zaten Buhari'nin kitabına bakacak olursanız, Buhari'nin kitabına bakacak olursanız bunu anlarsınız. Çünkü kendisi içtihattan ortaya koymakta ve mutlak bir müçteh ile karşı karşıya olduğunuzu anlarsınız. Şimdi Enver Şah Keşmiri diye Hindistanlı bir bilgin var işte onun bir sözü var. Diyor ki ya siz diyor İmam Şafii'nin görüşleri birkaç tanesi uydu diye. işte El Kara Halife İmam mesela Raful yedi en namaz elleri kaldırmak, imamın arkasında kıraat etmek diyorsunuz ki bizdendir diyorsunuz. Ee, İmam-ı Azam'a uyan pek çok görüşleri var. Şimdi biz de bizden midir diyeceğiz. Dolayısıyla bu insanları mutlak bir şühehet olarak kendi açtıkları çığırda başı başına birer fert olarak, ayrı insanlar olarak kabul edip değerlendirmek güzel olur. Diyor. evet. Hocam, ehli hadis mezhebi üzeridir diye bir söz var ya o ne demek oluyor tam burada o zaman hani mezhepleri yoktur dediniz. Bu esasında yani sistemleşmiş, şimdi mezhep dediğimiz zaman işte Hanefi mezhebi için İmam-ı Azam, işte İmam Muhammed, Ebu Yusuf, Züfer yanında öğrenciler bir sistem, bir ekol oluşmuş ya bir kitap var mesela. Ama ehli hadis dediğimizde böyle bir kitaplaşma süreci işte mezhebin öne çıkan bir imamı söz konusu değil. Çünkü Eylül dediğimiz hadisleri öncelikle kendi hayatlarında pratize eden bilginler hepsi farklı farklı hadislerle amel ettikleri için kendi farklı yaklaşımlarında sergiledikleri için onları böyle bir kitap etrafında bir imam etrafında bir araya getirmek mümkün değil. değil. Çünkü hepsi müştehit. Kendi başına müstakil iştihatta bulunmuş olan insanlardır böyle bir durum vardır. Şimdi bir arkadaşlar, soru daha arz edebilir ha, miyim hocam? Arz et bakalım evet. <gülüyor> Şimdi hocam Buhari Hazretleri e, kendi şahsi e, kişiliğiyle, duruşuyla, işleriyle, hani kitabıyla e, ve alim e, muhaddisliğiyle e, bu İslam dünyasında bir etki uyandırdı. Bu etkiye yönelik neler söyleyebiliriz? Mesela e, halk, devlet nazarında bu nasıl görülmüştür? Veya bu e, Buhari'nin üzerine nasıl eserler yazılmıştır? Evet, bu soru cevap vermeyi hak ediyor Ediyor. Evet. evet. Hak ediyor. Evet. Bir Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. İmam Buhari 4. asırdan itibaren İslam ümmetinin gündemine oturuyor. Hatta burada ismini analım. Bizim Kamil Çakın hocamız var. Ankara Üniversitesi Fakültesi Hadis hocamız. Onun Buhari'nin otoritesinin gelişmesi, yerleşmesiyle ilgili çok güzel bir makalesi var. Onu bizim insanlarımıza tavsiye ediyoruz. Okunması faydalı. Olabilir. Şimdi dediğim şey şu, dördüncü asırdan itibaren İmam Buhari otorite olarak bir yerleşiyor. Bir kere İslam dünyası bunu benimsiyor. Tabii bunu derken şunu ifade edeyim. Mesela Endülüs tarafında aynı şey gerçekleşmiyor mesela. Endülüs tarafı için bunu söylememiz var ama Afrika işte bizim Orta Doğu coğrafyasında İmam Buhari otorite olarak kendisine, insanlara, gönüllerine yerleştiriyor, hatta öyle bir yerleştiriyor ki şöyle bir kabul gerçekleşiyor, deniyor ki bir insan dese ki bu arada sahih hadis yoktur, eğer varsa karım benden boş olsun dese o insanın karısı boş olmaz, şeklinde bir yaklaşım seniyor. Şimdi karısı boş olur mu olmaz mı, o işin fıkıhı boyutu ona geçiyorum da yalnız burada vurgulamaya çalıştığım o insanların gönüllerinde edinmiş olduğu yerle ilgili benim bu söylemiş olduğum şey. Bir daha tekrar ediyorum sözü, diyor ki bizim kitaplar, bir insan bu arada sahih olmayan hadis yoktur. Varsa benim karım benden boş olsun. Yani ayrılmış olalım. Böyle bir yemin yapsa o insan yemininde hanit olmaz. Yani yemini gerçekleşmez. Çünkü hepsi sağlam, sahih olan rivayetlerdir şeklinde dehşet bir itibar kazanıyor İmam var Ama başka bir kitap için böyle bir şey söz konusu değildir. Evet. Hocam. Hatta buyur Aynen. Ömer Faruk buyur. Hocam ben bu e, çalışmaların üzerine, Sefa'nın sorduğu üzerine ve sizin e, buna verdiğiniz yanıt üzerine aklıma bir soru işareti geldi de. Şimdi hocam, e, üç terstir aslında biz Buhari'nin El-Cami eserinden bahsediyoruz. E, bahsederken genellikle hep iyi yönelik, iyi, e, iyi yönlü çalışmalarından bahsediyoruz. Ki zaten bizler de o dönemin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda kesinlikle e, bunu adaletli bir, yani adaletli bir şekilde davrandığımıza bunun bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Muazzam Ancak, bir eser yani. Ancak tarihsel süreç süreç içerisinde hani e, bu e, dönemin şartlarını göz ardı edip e, bu çalışmalar olumsuz eleştiriler yapanlar oldu mu diye soracaktım da hocam size güzel bir soru yani eksik bir, soru bir da, yanı var mı hocam ee, veya aleyhinde çalışmalar var mı ya, İnsandan bahsediyoruz eksik yönü olmaz mı hocam sizin az önce söylediğiniz sususta şeyi söyleyecektim hani o e, bir söylüyorlarmış ya, şayet sahi olmayan hadis var var var ise günümüzde bunu e, İlmi eksiklikten Allahu Alem söylüyorlar. İşte Buhari'de sahih olmayan hadis var. Var ama velaki şöyle şöyle bir hadis var diyerek İmam Buhari'nin zikrettiği hadisler. Yani onun ayrıntısını da verelim seyircilerimize. Evet. Sen neredeyse verdin ayrıntı. Zaten evet. Bize ayrıntı Şimdi, kalmadı. Evet. Bize hacet kalmadı esas. Evet. Estağfurullah da böyle diline pelesek etmiş, laf diye diyor ya, yani böyle gönülden diye mi? Evet. Hocam önce dilde olacak, sonra evet. dile inecek. Bireyim bak, Buna bile cevabı <gülüyor> esasında mutlaki olmadığının da bir işaretidir bu, evet. Şimdi aziz kardeşlerim ben şunu bir tamamlayayım, Ömer Faruk sana cevap vereceğim. Şimdi dördüncü asırdan itibaren insanların gönüllerinde İmam Buhari'nin kitabı yer ediyor. Ümmet bunu benimsiyor, temel kitap olarak. Allah'ın kitabından sonra ki en sağlam kitap Buhari. Buhari'dir diye kabul ediyorlar. Hatta öyle oluyor ki, İslam coğrafyasının farklı beldeyelerinde Buhari hatimleri yapılıyor. Yani şöyle hani Kur'an-ı Kerim camilerde okunuyor hocalarımız, özellikle Ramazan'da okuyup hatimler yapıyorlar ya, Buhari hatimlerinin yapılmış olduğu coğrafyeler de var. Özellikle Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da Buhari hatimler yapıldığını biz biliyoruz. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim size aziz kardeşlerim. Hani mahkemelerde yemin falan yapılıyor ya, Kur'an üzerinde yemin yapılırken, bunun yanında mesela Buhari ve Müslim üzerine de yemin yapılan yerler olmuş. Allah Allah. Tabi. Yani bu şunu gösteriyor. O derece itibar görmüş ki bu iki kitap. Mahkemede ben yalan söylemiyorum anlamında. Allah'ın kitabı ve sahihan üzerine <gülüyor> yemin ederim ki yani hem Allah'ın kitabı hem de mesela Buhari ve Müslim yanına koymak suretiyle ikisine birden yemin edildiği uygulamalar var. Böyle. Bunun yanında merasimlerde okunuyor arkadaşlar. Merasimlerde de Kuran-ı Kerim gibi Buhari'nin okunduğunu biliyoruz. Ama Osmanlı ile ilgili güzel bir şey söyleyeceğim size. Osmanlı'nın hani büyük çoğunlukta mezhebi Hanefi'dir bildiğiniz gibi. Ama Buhari'nin kitabında biz diğerlerinin olduğu gibi Hanefi mezhebine de çok tatlı bir dille, nazik bir üslupla zaman zaman eleştirile yönelttiğini biz biliyoruz. Ama buna rağmen bakınız Buhari'nin kitabı sayı bizim camilerimizde de Osmanlı'da da hatmedilmiştir. Camilerde Buhari hatimleri yapılmıştır. Aziz kardeşlerim Bu esasın Osmanlı'nın Buhari ile birlikte yaşama geniş yürekliliğinde bir işaretidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Elinizde bir kitap var. Bu kitap gayet kibar da olsa, nazik bir üslupla da olsa sizi zaman zaman eleştiriyor. Ama siz Hz. Peygamber aleyhisselamın mirasını bize bıraktığı düşüncesiyle o kadar güzel geniş yürekli bir yaklaşım sevgiliyorsunuz ki Bunu camilerinizde Osmanlı'dan bahsediyorum. Camilerinizde diyorsunuz? Bu tabi şunu da gösteriyor. Hanefi coğrafyada da İmam Buhari'nin kitabının ne kadar muteber bir kitap olarak baş tacı yapıldığını bizlere gösteriyor. Şunu desek yanlış yapmış olmayız. ifade edersek. Buhari'ye dört mezhep veya müttesibi kalmayan diğer mezhepler de dahil olmak üzere sünni coğrafyada bütün Müslümanların müştereken baş tacı yaptıkları birinci kitaptır. Birinci kitaptır. Şimdi sizlere çok ilginç şeyler vereceğim, bilgiler vereceğim. Sen sormuştun. Muharri üzerinde çalışmalar... Evet, olumsuz cihette olan çalışmalar olumsuz var Olumsuz bir de başka bir şey. Sefa olumlu. Sefa olumlu üzerine yapılan çalışmalar. Sen olumlu, senin soruyu şöyle yapalım. Seninkiler olumlu diyelim, seninkiler olumsuz. Tamam, tamam mı? Tamam İkisini birleştirerek şimdi ikinizin hakkından geliyorum Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, tabii bir kitap çok fazla itibar görünce, tutulunca o kitabı herkes ne yapar? İnceler. İnceler. Onun üzerinde emek koymak suretiyle bir şeyler yapmaya gayret eder. Şimdi bakınız arkadaşlar üzerine şehler yazılmıştır. İmam Buhari'nin üzerine şehler yazılmıştır. İmam Buhari'nin üzerine Şerhu sah Sahihil diye, yani Buhari diye ya Buhari'nin adını zikretmek suretiyle bu rakamlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğü itibarı anlamamız için söylüyorum. Şerhu Sahihil Buhari adıyla İmam Buhari'nin kitabı üzerine 75 tane şer yazılmıştır. Tamam. Şerhu Sahihil Bukhari adıyla kitap üzerine 75 tane şer yazılmıştır. Bu arada bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Ben şu Arnavut diye bir hocamız vardı. Rahmeti Rahman'la kavuştu. Onun kütüphanesi de kitaplığı da burada şu anda yayını yapmış olduğumuz binada aşağıda kütüphanededir. Bir gün hocama şunu sordum hocam dedim ya dedim buhar üzerine en meşhur şehler iki tane bir tanesi İbn Hacen'in Fetul Bahri'si ikincisi de Ayni'nin Antepli Ayni'nin Omdetül Kahri'si bu iki kitabı dedim hocaya yan yana koyuyorum dedim ya sanki ikisi tek insanın kaleminden çıkmış gibi neredeyse ifadeler aynı gidiyor yani sanki tek insan yazmış gibi. ikisi de hep aynı şeyleri söylüyor. İfadelerde, de aynı bu problemi çözemedim diye hocaya sormuştum rahmetli hocamıza. Hocamıza demişti ki bana, şimdi sorunun cevabını veriyorum. Ben size dedim ki, 75 tane sadece şerhusa Sahih'il Bukhari adıyla şer var. Hoca da bana şu cevabı verdi rahmetli dedi ki, oğlum dedi, kendilerinden önce yazılmış onlarca şer var. i̇bn Hacer ve aynı bu şehirleri önlerine koymak suretiyle aynı kaynaklardan beslendikleri için ve hadisleri yorumlarken söyleyeceğiniz şeyler de üç aşağı beş yukarı ravi geçiyor mesela. Ravi ile ilgili bilgi vereceksin. Ve hadisten çıkan hükümler, bunları ortaya koyarken kullanacağın ifadeler, ibareler üç aşağı beş yukarı aynıdır. Dolayısıyla aynı kaynaklardan beslendikleri için aralarındaki benzerlik bundan kaynaklanmaktadır demişti hocamız. Ama aziz kardeşlerim Hani meşru olan kitaplar, meşru olmayanları piyasadan siler, süpürür ya. Burada da maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. i̇bn Hacer ile aynıni yararlanmış olduğu bu kaynakların çoğu bize gelmedi. Gelmemesinin sebebi de, i̇bn Hacer, aynı gibi insanlar. Yani onları suçlamıyorum tabi de. Onların eserin meşhur olması. Heh, onların meşhur olması, kitapların tutulması, bir de hacimli olduğu için kitaplar. Diğer kitaplar tabi say edeceksin, bir sürü zaman harcayacaksın. E bunlar daha çok revaş bulduğu için onların kitapları tutulmuştu ve diğer şehirler maalesef piyasadan kaybolup gitmiştir. Ama onlardaki malzemeleri sonuçta İbn Hacer'de, Aynî'de, Kirmani'de, başkalarda bizler aktarmak suretiyle fazla bir kayba sebebiyet vermemişlerdi. İşin böyle bir boyutu da var. Bunu da ifade etmiş olalım. Ama daha bitirmedik. Şimdi bakın sana cevap vermeye devam ediyorum. 75 tane dedik ki Şerhu Sahihil Bukhari adıyla Sırf Buhari üzerine yazılmış şerh sayısı. Arkadaşlar başka isimlerle isimlendirilmiş, yani Şerhu Sahihil Buhari demeyin. orjinal farklı isimler benimsemiş olan 93 tane daha şerh var. Arkadaşlar. Bunların 4 tanesinin adı da Fetul Bari'dir. Mesela İbn Recep el-Hambeli'nin Buhari eksik şerhidir, tamamlayamamıştır, vefat etmiştir. 12 de mesela Fetul Bari'dir. İbn Hacceninki de Fetul Bari'dir. Dolayısıyla bakın 75 artı 93 matematikçi topla 168. 168 tane nasıl topluyorsun hemen? Doğru mu topladın bilemiyoruz. Evet. Hocam şöyle bir parmak hareketleri topluyor Ya nasıl yapıyorsun anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaç tane 168 68. mi? 168. 168 tane İmam Buhari'nin sahihi üzerine ...yapılmış olan şehir var. Bitmedi. Bitmedi. Eşim bana diyor ki hep kambur yürüyorsun diyor. Programda. Biraz dik yürüyüm, Evet. Diyor ihtiyarlamış gibi bastonluk bir adam gibi yürüyorsun diyor. Evet. Değerli kardeşlerim. Biraz da kibirli gibi olduk böyle ama evet idare edin. Şimdi oğlum esra deyip durma. Gel <gülüyor> Hocam istiğfar ediyoruz. Yani böyle bir şey değil. Arapların güzel bir e, uygulanması var. Aziz seyirciler. Yol kenarlarında hep subhanallah, elhamdülillah estağfirullah ibareleri görürsünüz. Trafikte. Ben bunlar ilk gördüğüm zaman çözemedim. Ya trafikte subhanallah elhamdülillah özellikle hacca umreye giden kardeşlerimizin dikkat etmesini rica ediyorum. Estağfirullah sonra işi çözdüm. Trafikte insanlar asabileşiyor ya hani sinirleri bastığı için kendine gel elhamdülillah, subhanallah estağfirullah De. Kendin şöyle bir rahatlat. Hani Hz. Peygamber Aleyhissellem insan sinirli olduğu zaman tarif etmiş olduğu bir tedavi yöntemi var. Hatırlıyorsunuz onu? Neydi o? Benim bildiğim direkt an, ol, namaz kıl. Olsun, namaz kılsın direkt. O, o, o. Yürüyorsa otursun, dursun, ayaktaysa otursun. Sonra abdest alsın yatsın. mı? Yatsın, yatsın mı? Yatsın, uzansın. Şöyle bir kendine gelsin diyor Aleyhisselam. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Üzerine yazılmış talikat dediğimiz yani kısa notları içeren eser sayısı 22. Bunları hep sana sonradan toplattıracağım Tamam abi. inşallah hocam. Haşiyelerin sayısı ise haşiyelerde bunlarda kenarlarında işte ufak ufak notlar olan kitaplar, ufak açıklamalar. Bunlar da 26 tanedir arkadaşlar. 26 tane. Bunun yanında bu arada geçen tedavülden kalkmış arkadaşlar değerli kardeşlerim. tabi Hz. Peygamber Aleyhisselam hadislerinde geçen kelimelerin bir kısmını daha sonraki insanlar kelime ölmesi diye bir şey var bilirsiniz. Kelimeler tedavüden kalkınca sonraki kuşaklar o kelimelerin anlamlarını bilmiyorlar. Mesela biz, şu anda insanlar 100 yıl önce Osmanlı döneminde yazılmış olan kitapları ben bir ilahiyat hocası olarak veya bu kardeşleri öğrenciler olarak okumaya çalışsak anlamını bilemeyeceğimiz pek çok kelimeler vardır. Tedavüden kalktığı için. İmam Buhari'nin kitabında da sayinde de bu tip kelimeler olduğu için bunlardaki bu anlaşılmaz, bizim Arapça'da bunlar garip kelime deniyor. Bu garip kelimeleri açıklamak için de 13 tane çalışma yapılmıştır. Buhari bu Buhari hocam için. O anlamda evet. 17 çalışmada Buhari'deki hadisleri anlamak için karşılaşılan problemleri çözmek için hadis okuyorsun sana ters geliyor kafan almıyor. Veya bir takım sıkıntılar içerisine düşüyorsun. Bunlar da gidermek için 17 tane çalışma yapılmıştır. Müşküllerini gidermek için diyoruz. Yani anlaşılması zor olan hadisleri açıklamak için. Bitmedi, bitmedi. Biz baştan beri Buhari'yi anlatırken hep bab başlıklarından vurgu yapıyoruz. İmam Buhari'deki bab başlıklarını ele alan, bunları inceleyen 19 tane çalışma var. 19 tane çalışma var. Fıkıh yani, Buhari'yi. Hah, fıkıl Buhar Buhari'yi ile ilgili. Yani İmam Buhari bu bab başlığını niye belirtmişti. Buradaki murad nedir? Buradan çıkardığı hüküm nedir? Bunun diğer bablarla ilintisi irtibatı nedir gibi bu meseleleri ele alan 19 tane çalışma var. Bitmedi. Vallahi bırakmayacağım sizi ha. Evet. 19 saniyelik muhtasarı var. Arkadaşlar. Muhtasar şu demek, Buhari özeti. 19 saniyede Buhari'nin kitabını özetleyen çalışmalar var. Son olarak şunu diyeceğim. Yani diyelim ki Rifai Buhari özetledi veya Abdülbaki özetledi veya da Ömer Faruk özetledi. Bu özet çalışmalar üzerine de 35 tane açıklama çalışması, şef çalışması yapılmıştır. Bunları sen topla bakayım kaç yap. 319. 310, 310 319. 319. Evet, safa bildi. Evet. Sen bir diş macunu kazanamadın, o kazandı. Evet, diş macunu. Evet. Şimdi 319. Ama rakam çok dehşet bir rakamdır yani bu. 319. Yani sadece bir kitap üzerine yapılmış olan ümmetin esasında... Bir de bunlar tek ciltli kitaplar değil. Değil. Ha, güzel bir şey söyledin. Mesela İbni Hacer'in Fethül Bahri'si 13 cilttir. Evet. Küçük yazıyla 13 cilttir. Ali Daha sonra Ali. mesela an Arnavut hocamız bunu tekrardan tahkik etti, tekrardan güncelledi. Zannedersem şu anda kitap bende var ama 30 20 ayak. cilt civarında, yok 30 değil 20 cilt civarında bir rakama ulaştı. Aziz seyirciler bakın 300 kaç dedin? 319. 319 derken bu 319 tane, tane cilt değil. Bu 19, 319 kitabın adı. Şimdi mesela dedim az önce İbn-i Hacenefetul Bahri'si 13 cilt. Ayneninki koca büyük ciltler 10 cilt. Farklı baskılar da var tabi. Bunlar topladığın zaman ortaya herhalde bir... Bine. Bin ciltten Bine. fazla. Bin ciltten fazla. Daha fazla ortaya belki bir... Yani... Hadi Bine. rakamı kısa tutayım sizin hatınız için. 2500 cilt gibi bir rakam. Toplamanın 20 cilt olsun hocam. 10 ciltte 3190 yapar. yapar. Görüyor musun? 3000 diyelim. Yani 3000 ciltlik İmam Buhari'nin kitabı üzerine yapılmış olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Ümmet bu kitaba o derece rağbet göstermiştir. Şimdi senin sorunu Ömer Fahri'nin sorusuna çok konuştuk. Unutuldu zannedilmesin. Sen soruyu hatırlat. Hemen kısaca evet. özetleyeyim hocam. Yani bu söylediğimiz Hocam çalışanlar... Yakup özetlesin ya. Kim? Yakup özetlesin. Yakup. <gülüyor> Yakup, ben oluduları evet. söylemiştim. Yakup, ver Yakup'a senin Ömer Varın sorusunu özetle. Yani e, Buhârî'nin yazmış olduğu kitap hakkında biz bu kadar kitap yazıldı dedik. Olumlu, olumsuz bunların içerisinde hani Sefa'nın söyledikleri vardı, bir de Ömer'in söyledikleri vardı. Olumsuz açıdan değerlendirenler, eleştirenler, eksiklerini tamamlayanlar, ondan sonra bunun üzerine yapılan çalışmalarda ne gibi şeyler vardı? Dinle. Soru buydu. Ya. Dinlemiş, evet. <gülüyor> Yani sana esasında Safa bilinçli olarak seni şöyle bir falso yaptırıp mahcup etmek istedi ama az seyirciler bizim bu çekimlerimizde kesme biçme olayı yok. Yani biz baştan başlıyoruz sonuna kadar devam ederiz. O yüzden ne varsa o yani o yüzden yakalanırsan kötü bunu bütün millet seyreder. Bütün dünya seyreder ama kurtardın. Evet şimdi İmam Buhani sonuçta bir insandan bahsediyoruz elbette ki. Ondaki bir takım. Eksik görülen hususları daha kamil bir hale gelmesi için, mükemmel hale gelmesi için yapılan çalışmalar var. İmam dar Kutni diye bir bilgin var. Onun Sünen diye bir kitap var. 388'dir vefatı. Onun iki tane kitabı var. Bununla ilgili olarak onu özellikle söyleyeyim. Bir tanesi İlzamat'tır. İlzamat. Bu tamamlama türü bir kitaptır. Tamamlama şunu kastediyor bu kitabında. Yapmış olduğu şey şudur. Kısaca söyleyeyim. Diyor ki dar Kutni. Ya İmam Buhari ile Müslim diyor, kitaplardan hadisleri almışlar ama şu hadisler de onun kitabına uygun olan hadisler. Yani kriterler uyuyor. Buhari'ye de Müslim'e de uyuyor. Bu hadislerde keşke o kitapta olsaydı. Bu hadislerde ikisinin kriterlerine uygun, yani o kitaba eklenmeyi hak eden hadislerdir diyor. Böyle bir kitap yapıyor. İzamat. İkinci olarak da aziz kardeşlerim, Tetebbû diye bir kitap var. Bu kitabında da Darıkutniyi bir kısım hadisleri eleştiriyor. Yani onlar sıhhat açısından eleştiriye tabi tutuyor Kutni. Ama daha sonradan bunu özellikle ifade edeyim. Başta İbn Hacer olmak üzere, başta İbn Hacer olmak üzere yazmış olduğu şehrin Mukaddime kısmında bunlara cevaplar veriyor. Bunlara başka bilginlerde cevaplar vererek esasında bunlarda bir sıkıntı olmadığını ortaya koyuyor. Bir de zikredeceğim bir şeyler soracaksın herhalde. Şunu da bitireyim ondan sonra sorun. Bir de Hatip Bağdadi diye bir bilgim var arkadaşlar. 463'tür vefatı. Onun da bir çalışması var. Onu da söylemem gerekiyor. Muvaddih evhamil Cem ve tefrik diye bir kitap var. Bu kitabında da şunu yapıyor. Esasında eksiklerini giderme değil de yaptığı şey şu. Bu aradaki geçen raviler hani insanlara böyle müşterek isimler kullanıldığı için Mesela Ahmet bin Muhammed, yüzlerce Ahmet bin Muhammed var. Şimdi Buhari'nin Ahmet bin Muhammed derken kimi kastettiği, bunun zayıf olan ravilerle karıştırılmaması için İmam Hatip Bağdadi 463 vefatı o da bir kitap yazmak suretiyle işte Buhari'nin kitabında geçen ravilerle kastedilenlerin kimler olduğunu yani adamların neseplerini, soylarını, soplarını iyice ortaya koymak suretiyle karışmasının önüne geçmek için böyle bir çalışma yapmıştır. Ancak bütün bunları toplayacak olursak, Buhari eleştirilmiş midir, eleştirilmemiştir diyecek olursak, bu soruya cevap verirken şunu söyleyeyim. Allah'ın kitabı dışında hiçbir kitap masuhun, yani korunmuş, elbette ki değildir, eleştiriye açıktır. Eleştirilebilmesi de gayet normaldir, hatta güzel bir şeydir. Hatta fıkıh mezheplere baktığımız zaman, fıkıh mezheplerin kendi işcaatlarına göre Buhari'deki her bir hadiste amel etmediklerini hepimiz biliyoruz. Hanefi mezhebi mesela özellikle ahkema dair meselelerde Buhari'de geçen her bir hadisle amel etmediklerini biliyoruz. Ama bu şu anlama gelmez. Bakın bu diyeceğime dikkat edin. Hanefi mezhebi o hadisle amel etmediği zaman bu hadis mevzudur demiyor. Lütfen buna dikkat edin. İmam Buhari'nin bu rivayeti karşısında Hanefi mezhebini veyahut da diğer mezheplerin veya Zahiri mezhebini yapmış olduğu şey şudur. Benim kriterlerime göre seni kitabını almış olduğun bu hadis amel edilme noktasında ikinci derecededir. Ben şu hadisi tercih ediyorum diyerek Buhari'nin kitabını almış olduğu hadisi amel etmedikler olmuştur. Ama bir daha tekrar vurguluyorum. Bu o hadisi inkar etmek peygamber aleyhisselama ait değildir. İddiası kesinlikle değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani mezhepten hiçbir tanesinde hiçbir imamında İmam Buhari'ye karşı bir saygısızlık söz konusu değil. asla değildir. Bakın bu çok önemli. Şimdi insanların gündelik dini yaşantılarını düzenleyen rivayetlerin dışında kalan bir takım rivayetleri gelince 120 civarında rivayet İmam arada geçen bu rivayetler bunlar 7500 rivayet içerisinde 120, yüzde kaç yapar Hacı abi? 7500 Hacı abi deme dedi bana birileri ama Aha, ben sana yani Hacı abi dedim. 7500 rivayet içerisinde 120 rivayet ne kadar? Yüzde kaç yapıyor? Hocam yüzde 10'u 75 yapar. Yüzde 12, 13 falan. Yüzde 12 Tamam. %12 hatta yüz, affen affen %1,5 falan. Öyle mi? Evet. Heh. Demek ki bir daha toparlıyorum. Senin bu verdiğim bilgiye güvenerek ne dedim? %1 nokta %10'u 750 yapar. 75 %1'ine tekabül eder. 1,5 falan yapar. Tamam, 2 diyelim. 2 diyelim. Şunu diyorum, tekrar ediyorum. İmam Buhari'nin kitabında geçen tartışma konusu olan hadisler %2'sidir. %2'si. Yani %98'i hususunda mezhepten amel etmese bile inkar noktasında peygamber aleyhisselam ait değildir gibi bir ithamlar kesinlikle yoktur. söz konusu değil bu bir yüzde iki bu yüzde ikilik olan kısımda yüzde ikilik olan kısımda bizim gündelik dini yaşantımızı tanzim eden rivayetler değildir bu konularla ilgili bu yüzde ikilik hadislerle ilgili tartışmalarda hicri ikinci asırdan itibaren devam etmektedir şu anda da sürüyor bizden sonra da kıyamete kadar sürecektir. Dolayısıyla birilerine göre bu rivayetlerle ilgili en küçük bir problem söz konusu olmazken bazıları bunları eleştirebilirler. Bu kapıyı açık tutmak durumundayız. Ama biz tablonun büyüğüne baktığımız zaman aziz kardeşlerim özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bizim dini yaşantımızı, bizim Müslümanlığımızı tanzim eden rivayetler noktasında en küçük bir problem yoktur. Buna dikkat etmemiz gerekir. Tartışılan rivayetler Bizim gündelik dini yaşantımızı düzenleyen rivayetler değildir. Önceki peygamberlerle ilgili kıssalar, bir takım işte geleceğe yönelik rivayetler gibi dolayısıyla endişe edeceğimiz, sıkıntı duyacağımız bir durum söz konusu değildir. Sen bir şey mi diyeceksin? Bir şey öğrenebilirim hocam. Şimdi Öğren. Ee, İmam Buhari'nin El cami Sahih'in orijinal nüshası şu anda bizim elimizde yok. Evet. Ee, en eski yazma kaynak Süleymaniye Kütüphanesi'nde. İciri 6. yüzyıl. Evet. evet. Ee, 550'ları da Allahu Alem yazılmış. Şimdi orijinal nüshası elimizde olmadığı için bu hiç bilinmezmiş gibi e, yeni bir şey bulmuşlar, yeni bir şey ihtira etmişler gibi. İşte orijinal yok. Bu yüzden e, orijinali olmamasası bile e, biz bu kitaba itibar edemeyiz gibi bir yaklaşım var. Bu bir eleştiri olsa, hani eleştiri olumlu manada dedik ya az önce. Eleştirinin olumlu var. Yalnız olumsuz tarafındaki eleştiri itibarsızlaştırma çalışmasına dönmüş durumda şu anda. Doğru, güzel. Yani bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu bir hadis profesörü olarak, biz ilim talebeleri olarak nasıl değerlendirmeliyiz? Ve hani ilmi hakikatin insanlara bu nasıl Bu bakış açısı bir kere şaşı bir bakış açısı. Niye bakış açısı şaşı? Şöyle, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber zamanındaki yazda olduğu nüshalar elimizde mi? Değil. Hiç kimseden şunu duyuyor musunuz? Müslüman olduğunu söyleyenlerden. Ben bu Kur'an-ı Kerim'e güvenmiyorum. Hayır. Demiyorsun. Hocam... Niye demiyorsun? Diyor musun yani şunu diyor musun veya tersinden sorayım. Ya Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanındaki nüseylemiz de yok. Dolayısıyla bu kitabın Hz. Peygamber'in bize bıraktığı miras olduğunu ben nereden bileceğim demiyorsun. Niye demiyorsun? Çünkü sende bir güvence var dememen de gerekiyor zaten bir güvence var nedir o güvence? Diyorsun ki Müslümanlar bunu ezberlemişlerdir kuşaklar boyunca birbirlerine aktarmışlardır. Dolayısıyla bu Hz. Peygamber zamanındaki Kur'an-ı Kerim'dir diyorsun. Eyvallah. Bunda sıkıntı ortaya koymuyorsun. Peki hadislere baktığımız zaman öncelikle her zaman şunu vurguluyorum ben. Bu tartışma konusu olan yüzde ikili dilimi kenara almak suretiyle konuşuyorum. Geri kalan rivayetlerin hepsi bizim günler hayatımızda yer bulan rivayetler. Müslümanlar bunları hayatlarına tatbik ederek milyarlarca insan bunları kuşaklar boyunca birbirlerine aktarıp durmuşlardır. Doğru mu? Doğru. Doğru. İkinci olarak diyeceğimiz şey şu. Bizim genelimizde daha önceki programlarda vurgulamıştık. Maalesef kitaplar yıprandıktan sonra yani kullanılamaz hale geldikten sonra onların o nüshalarını bir milli kütüphaneye işte şehir kütüphanesine koyalım gelene bizde yok. Bizde var olan şey nedir? O kitaplar sürekli istinsah edildiği için çoğaltıldığı için eskiyen kullanılamaz hale gelen kitaplar imha edilirdi. Hatta Kuran-ı Kerim ile ilgili Musaflarla ilgili yani kullanılamaz hale gelen Musafın nasıl imha edileceği bizim edep kitaplarında anlatılır aziz kardeşler. Ya geçmiş bölümlerde Heh, şey anlattık. Dolayısıyla Eski nüshaların, yani bir İmam Buhari veya bir Müslümin yüzlerce muaddisten bahsediyoruz, hiçbir tanesinin orijinal nüshası bizim elimize gelmemiştir. Gelmez de, gelemez dediğim gerekçelerden dolayı. Ne olmuştur peki? Diyelim ki ben İmam Buhari muhalif arz. Sizler ne yaptınız? Nüshaları çoğalttınız, siz öğrencilere aktardınız, onlar diğer öğrencilere aktardılar ve bunlar kuşaklar boyunca böyle devir daim yaptı. Sonra ne oldu? Sonra... Bir zaman oldu ki elde son bir nüsa kaldı. Olan biten budur. Öncekiler iptal olduğu için. Dolayısıyla İmam Buhar'ın elimizdeki var olan en eski tarihli, şu anda bizim tespit edebildiğimiz Hicri 6. asra tarihlendiriliyor. Yani elimizdeki en eski tarihli buhari nüshası 6. asra tarihlendiriliyor. Bunun anlamı şu değil ama. E, dolayısıyla 6. asırda birileri çıktı bir buhari uydurdu, affedersiniz özür dileyerek. Ondan öncesinde Buhar'ı diye bir şey yoktu diyemezsiniz. Sen ümmetin ortasına, bütün ümmetin 4. asırdan itibaren baş tacı yaptığı, başın üzerine koymuş olduğu bir kitabı uydurup koyabilir misin ya? Koyabilir misin, yapabilir misin? Şey. İnsan ya. zekasıyla, hakikaten Abdülbaki arada bir güzel laf ediyorsun. İnsan zekasıyla, insanın aklıyla alay etmenin bir anlam ve mantığı yoktur. Şimdi niye gelmedi diye sorabilirsiniz aziz kardeşlerim. İmam Buhari'nin hani mübalağalı bir rakam kullanılıyor. Yüz bin tane öğrencisi olduğu söyleniyor. Mübalağalı ama bu kesrette ikina ediyoruz biz buna. Çok öğrencisi olmuş. Niye mesela bu kitaplar bizim elimize, bu öğrencilerin yazmış olduğu kitaplar niye bizim elimize gelmemiştir? Şimdi yönetmen işaret ediyor ama bunu bitirmeden hiçbir Allah'ın kolunu buradan bırakmam. Evet, şimdi şunu ifade edeyim az kardeşlerim. Bir kere İmam Buhari'den hadisleri yazan insanlardan beş tanesi öne çıkıyor tamam mı? Beş tanesi. Lütfen buraya biraz hassasiyette dinleyelim. Dinlesinler bizi o arkadaşlarımız. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi Frebri. İmam Buhari'nin öğrencisidir. İki kere İmam Buhari'den başından sonuna kadar İmam Buhari'nin kitabını dinliyor. Frebri. İkincisi Nesefi arkadaşlar. Üçüncüsü Nesevi. Dördüncüsü Bezdevi. Beşincisi de Mahamili. Bu detaylara çok girmiyorum. İsimler ne yaptılar ne ettiler. Şimdi bu beş nüsha içerisinde değerli kardeşlerim Firebri nüshası öne çıkıyor tamam mı? Şimdi az kardeşlerim ne oluyor biliyor musunuz? Buhari nüssası içerisinde bu nüssalar içerisinde bu beş tane başkalar da yazıyor tabii ben en meşhur olanlarını size söyledim. Bu beş tane içerisinde Firebri nüshası öne çıkınca insanlar bu hocalar hadisimiyle meşgul olanlar Safalar işte ne bileyim Eyüp'ler bunlar ne yapıyorlar? Firebri nüssasını kullanmaya başlıyorlar kullanmaya başlıyor, elde etmeye başlıyorlar. İnsanların teveccühü onun üzerine yoğunlaşınca bu sefer ne oluyor? Bu sefer olan şey şudur. Diyen nüsalar maalesef ortadan kaybolup gidiyor. Bu o nüshaların olmadığı anlamına gelmez. Evet. Ama ben size şimdi başka bir şey daha diyeceğim. Biz niye bu elimizdeki Buhari'ye güvenmek durumundayız? Bununla ilgili size bazı kriterler söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Bir. şehirler. Buhar üzerine yazılmış olan elimizdeki var olan şehirler bizi Buhar'a götürür. Tamam? Bakın. Buhar üzerine yazılmış olan yani Buhar'ın nüfusun iptal ettiğimizi farz ediyorum az seyirciler. Zaman bitti ama şunları tamamlayayım. Sayın yönetmenim, sevgili kıymetli aziz dostum Fahrettin Bey, sana biraz hürmet gösterelim ki bize zaman ver. Evet. Şimdi bütün Buhar'ın nüfuslarının yer yüzüne kaybolduğunu farz edelim. Kaybolduğunu farz edelim. İşaret mi ediyor bana? Bitir İyi, mi? Evet. evet. Bakma oraya. <gülüyor> Bütün Buhari nüshaların kaybolduğunu farz edelim. Elimizdeki Buhari şehleri, Buhari'yi inşa etmek için bize yeter. Bu bir. Tamam mı arkadaşlar? İki. Buhari'ye atıf yapan onlarca kitap var. Yüzlerce kitap var. Fıkıh kitapları, tefsir kitapları, akayet kitapları Buhari'ye atıflar yapıyor. Aziz seyirciler, sadece bu kitaplardaki atıflar toplayın. Yine Buhari'yi büyük oranda inşa edersiniz. Buna da dikkat edin. Yani fıkıh kitaplarındaki, tefsir kitaplarındaki, bir diğer eserlerdeki atıfları Buhari'ye yönelik, işte Buhari rivayet ediyor dediği rivayetleri bir araya getirin, yine büyük bir oranda Buhari'yi inşa edersiniz. 3- Buhari'nin kendi başına rivayet etmiş olduğu bir hadis yoktur. Aziz seyirciler, yani şöyle bir şey söz konusu değil, sadece Buhari'de geçiyor, başka hiçbir hadis kitabında yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Elimizdeki Buhari kitabını diğer hadis kitaplara karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Buhari rivayet etmiş olduğu hadisler mutlaka ama mutlaka kesinlikle katiyen başka hadis kitaplarında da geçmektedir. Yani sen Buhari'den kurtulmaya baktığın zaman, diğer bu mantıkla yaklaştığın zaman o kitaplar zaten diğer hadis kitaplarında da söz konusudur, vardır arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapalım? Üç dedik, dört dedik, beş dedik bitirdi yönetmenimiz. Bu kadarla inşallah yetinmiş olalım. Şunu ifade edeyim, onunla bitireyim. Buhari başta olmak üzere hadis kardeşlerim, Buhari başlı olmak üzere hadis kitapları ümmetin yaşam tarzını belirlemiş olan kitaplardır. Benim size son cümlem bu olsun. Hadis kitapları ümmetin yaşam tarzını belirleyen kitaplardır. Bu cümleyi düşündüğümüz zaman bu kitapların ümmet üzerinde nasıl bir hakka, hizmete sahip olduğunu hepimiz çok gayet rahat bir şekilde anlayacağız. Allah bizi bu kitaplar vesilesiyle Peygamber aleyhisselamın peşine takılıp onun sünnetlerin hadislerine sımsıkı sarılan ve bunun etrafında bir kardeşlik tesis eden insanlardan eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.